Zor günlerin adamı Sadık İnsan Hac Emirliği Murad Müslihan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 9. yılında hac için Ebu Bekir'i radıyallahu anh emir olarak görevlendirdi. Onlar yola çıktıktan sonra Allah subhanallahu ve teala Tevbe suresiyle bazı hükümler indirdi. İnen ayetleri Ebu Bekir'e ulaştırması için Ali bin Ebi Talib'i gönderdi. Ali radıyallahu anh Resulullahın ad bağındaki debesiyle yola çıktı ve Ebubekir'e yetişti. Ebubekir ona, Emir misin, memur musun? dedi. Bunun üzerine Ali, Memurum dedi ve yola devam ettiler. Ebubekir radıyallahu anh Müslümanlara hac vazifesini gösterdi. Bayramın birinci günü olunca Ali radıyallahu anh Cemre-i Akabe'nin yanında ayağa kalktı. Resulullah'ın emrettiği hususları Müslümanlara bildirdi. Bütün ahit sahiplerinin ahdini iade etti. Onlara dört ay kadar mühlet verdi. Ahdi olmayanlara dahi dört ay mühlet verdi. Ardından Ebu Bekir, insanlara bazı sahabeleri göndererek, bu seneden sonra hiçbir müşrik hac etmeyecek, Beytullah'ı hiçbir çıplak kimse tavaf etmeyecek diye seslenmelerini emretti. Bu kısa Müslümanların başında tek bir emirin olması gerektiğini gösteren delillerden biridir. Allah'ın izniyle bu yazıda bu konu üzerinde durmaya çalışacağım. Konuya geçmeden önce şunu bilmemiz gerekir. İslam dini tek başına yaşanabilecek bir din değildir. Allah ve Resulü Müslüman olduktan sonra cemaat olmamızı ve ayrılmamamızı bizden istemiştir. Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın ve ayrılmayın. Ali İmran Suresi 103. Ayet Kendilerine apaçık derinler geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. Ali İmran Suresi 105. Ayet Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. Şura Suresi 11. Ayet Allah'ın bana emrettiği beş şeyi ben de size emrediyorum. Cemaat, dinlemek, itaat, hicret ve cihat. İmam Ahmet Size cemaatleşmenizi emrediyorum. Şeytan tek kişiyle beraberdir. İki kişidense daha uzaktır. Kim cennetin güzel yerini istiyorsa cemaate sarılsın. Tirmizi Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Tirmizi Allah Subhanahu ve Teala insanları farklı fıtratlarda yaratmıştır. Herkesin bakış açısı, olaylara yaklaşımı ve öncelikleri farklıdır. Farklı fıtratlara ve kültürlere sahip insanlar bir araya geldiklerinde, cemaat olduklarında doğal olarak ihtilaf ve karışıklık meydana gelir. Allah Subhanahu ve Teala kendi kitabında bize bu durumu şöyle anlatıyor: "Rabbin dileseydi insanları aynı inanca bağlı tek bir ümmet yapardı." Fakat Rabbinin merhamet ettikleri müstesna onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan suçlularla dolduracağım sözü kesinleşti. Hud Suresi 118 ve 119. Ayetler Yarattıklarını en iyi bilen Allah subhanallahu ve Teala, cemaat olan insanlar arasında ihtilaf ve karışıklık çıkmasın diye başlarında tek bir emirin olmasını ve haram olmadığı müddetçe o emirin direktiflerine göre hareket edilmesini istemiştir. Böylece bir araya gelmekten ötürü oluşabilecek ihtilafların önünü kapatmıştır. Bu da İslam'ın fıtrat dini olmasıyla alakalı bir prensiptir. İnsanı yaratan Allah ona iki kalp kılmamıştır. İkilik, insanın zihin ve kalp dünyasında belirsizlik ve endişeye neden olur. Bu durumsa insanın istikamet üzere olmasına engel teşkil eder. Tek bir emirin gerekliliği Allah subhanallahü ve Teala şöyle buyuruyor. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, yer ve gök bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Enbiya Suresi 22. Ayet İslam'da yönetim ile ilgili kitap yazan bazı alimler, zikrettiğimiz bu ayeti kerimeyi Müslümanların başında onları idare edecek tek bir yöneticinin bulunmasının zarureti hususunu delil olarak takdim ederler. Ayette yerin ve göğün yaratılışı zikredildikten sonra bu hususa vurgu yapılmaktadır. Bilindiği üzere yerde ve gökte bulunan varlıklar içerisinde insan dışındaki diğer varlıkların tamamı akıl sahibi değildir. Donuk ve akılsız varlıkların başında bile birden fazla ilah olduğunda düzenleri bozuluyorsa, insanların başında tek bir yönetici olmazsa onların düzenleri daha fazla bozulur. İki kişi aynı anda, aynı yetkilerle ve başta kendi arzularını önceleyerek bir toplumu idare etmeye kalkarsa, ortaya büyük bir fesat ve anarşi çıkar. İslam nezdinde Müslümanın canı koruma altındadır. Sebepsiz yere kimse bir Müslümanı öldüremez. Fakat Müslümanların başında tek bir emirin olmaması konusu o kadar hassastır ki, koruma altında olan Müslüman kanı bu meselede heder edilmiştir. Haksız yere Müslüman kanı akıtan kimseler için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Kabe'nin yıkılması, Allah'ın yanında bir Müslümanın kanının haksız yere dökülmesinden daha basittir. İki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelirse öldüren de öldürülen de cehennemdedir. Müslümana sövmek fasıklık, onu öldürmekse küfürdür. Bu sözlerin sahibi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Siz tek bir emir üzere toplanmışken ikinci biri çıkıp emirlik iddiasında bulunursa onun boynunu vurun. Şeriat üç kişi de olsa insanların kendi aralarında tek bir emir tespit ve tayin etmeden kendi başlarına yolculuk yapmalarını yasaklamıştır. Sizden üç kişi yolculuğa çıktığında işlerinden birini emir seçsinler. Ebu Davud Yolculuk insanların hayatında çoğunlukla kendine özgü, keyfi olan ve günümüzdeki şartlar düşünüldüğünde basit ve kolay meselelerdendir. En az üç kişilik bir topluluğun çıktığı bir yolculuk esnasında düşebilecekleri ihtilaf ve ihtilaf sonucunda birbirlerine verebilecekleri zarar ne olabilir? Velev ki olsa dahi çok sınırlı kalacaktır. Fakat buna rağmen İslam bir emir olmadan üç kişinin yola çıkmasını yasaklamıştır. İslam, üç kişinin dahi başıboş yaşamasına müsamahal göstermiyor ve müsaade etmiyorsa… İnsanların hem de bir ömür boyunca yığınlar halinde başsız, emirsiz yaşamalarına asla izin vermez. Sahabede bu naslardan Müslümanların başında tek bir emirin olması gerektiğini anladı. Ondan dolayı bir araya geldiklerinde ilk başta emirlerini belirliyorlar, sonra yapmaları gerekenlere geçiyorlardı. Ali radıyallahu anh hac kafilesine ulaştığında Ebubekir radıyallahu anh ona ink olarak emir misin, memur musun diye soruyor. Bir an bile emirlik konusunda ikilemeye düşmüyor. Ali'nin radyallahu anh neden geldiğini dahi sormadan ilk olarak kimin emir, kimin memur olduğunu belirliyor. Tek bir emirin olmadığı cemaatlerde ne olur? Tek bir emirin olmadığı cemaatlerde sürekli bir belirsizlik, karışıklık ve ihtilaf söz konusu olur. Cemaatin neye inandığı, neyi savunduğu, insanların neye davet edildiği ve hangi esaslar üzerine bir araya geldiği belli olmaz. Doğal olarak aynı cemaat içerisinde birbirine aykırı fikirlere sahip kişiler bulunur. Hatta bazen birbirlerini tekfir eden insanlar dahi aynı cemaatte bulunup beraber hareket edebilir. Oysa İslam, ihtilaf ve çekişmeyi kabul etmez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 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda o kadar hassas davranmıştır ki, şekilsel ihtilaflara dahi müsaade etmemiş, Müslümanları uyarmıştır. Mescitte safların bozuk olduğunu gördüğü zaman ashabını uyarmış, bedenlerin ihtilafının kalplerde ihtilafa sebep olacağını söylemiştir. Saflarınızı düzeltiniz, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık ihtilaf kılar. Emir olarak insanları bir yere gönderdiğinde onlara özlü nasihatlerde bulunurdu. Ebu Musa el-Eş'ari ve Muaz bin Cebel anhum gibi iki güzide sahabeyi Yemen'e yolladığında onlara şu nasihatte bulunmuştu. Uyumlu olun, ihtilaf etmeyin. İhtilafın dini meselelerde olduğunu gördüğünde asabını uyarır, yeri geldiğinde onlara kızardı. Bir gün asabının yanına çıktı. Onları kader hakkında tartışırken buldu, çok kızdı. Adeta yüzünde nar kesilmiş gibi rengi değişti ve asabına, "Bununla mı emrolundunuz? Bunun için mi yaratıldınız? Kur'an'ın bazı ayetlerini bazısıyla mı çakıştırıyorsunuz? Sizden öncekiler böyle yaptıkları için helak oldular." dedi. Bu naslardan Allah ve Resulü'nün ihtilafı ve çekişmeyi yasakladığı açıkça anlaşılmaktadır. Bir cemaatte birden fazla emirin olması ihtilaf ve çekişmeye sebebiyet veriyorsa, seddu zera babından iki tane emirin olması yasaklanır. Çünkü vacibin ancak kendisiyle tamamlandığı şeyde vaciptir. Tek bir emirin olmayışından ötürü olan ihtilaflar bazen tarafların birbirine çok sert tepki vermelerine, bazense Müslümanların kanlarının dökülmesine sebebiyet verir. Mesela fıkhi mezhepler arasında birçok ihtilaf vardır. İhtilaf edilen birçok meseledeki ihtilaf nedenleri de meşrudur. Buna rağmen insanlar birbirlerini küfürle itham etmiş ve birbirlerine karşı sert tavırlar takılmışlardır. Bunun sebebi o dönemlerde şeriatın maksadını tahakkuk ettirecek bir otoritenin yani bir emir sahibinin bulunmamasıydı. Dirayetli bir yönetici güçlü bir iradeyle bu türden içtihadi meselelerde son sözü söylemiş olsa insanlar arasındaki ihtilafların önü kesilmiş olurdu. Bundan dolayı Yüce Allah insanların dünya ve ahiret mutlulukları için sadece kitap ve sünnete uymayı şart koşmakla yetinmemiştir. Ayrıca ve sizden olan ulul emre itaat edin buyurmaktadır. Ali'nin (radıyallahu anh hilafet dönemini de buna örnek olarak verebiliriz. Ali'nin hilafetinde Muaviye radıyallahu anh ikinci bir emir olarak ortaya çıktı. Böylece Müslümanların başında bir değil iki emir oldu. Peki sonuç olarak ne yaşandı? Bu iki başlılıktan ötürü Müslümanlar karşı karşıya geldi ve netice olarak binlerce Müslümanın kanı döküldü. Sonuç olarak Allah subhanallahü ve Teala getireceği zararları bildiği için Müslümanların başında birden fazla emirin olmasını yasaklamıştır. Müslümanların da bu Rabbani buyrağa uymaları gerekir. Aksi takdirde birçok zararla karşı karşıya kalmaya mahkumdurlar. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 36. sayısında yayınlanmıştır.